1199, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in mescide giderken kısa adımlarla yürümesi, evet, peygamberle beraber mescide namaz kılmaya gidiyorduk, Hazreti Peygamber ayaklarını birbirlerine yakın olarak atıyordu, niçin böyle ayaklarımı sık sık attığımı biliyor musunuz, dedi, Allah ve onun Rasulü bilir, dedim, Hazreti Peygamber, kul namaz talebinde bulundukça namazda sayılır, dedi.